ö sevgi Herkese Merhabalar sevgili dinleyenler 95.9 açık radyoda el Fujeje programındasınız Bugün yine tangunun büyülü kutusunu sizlerle birlikte aralayacağız ancak bugünkü programı maalesef geçen hafta Covid-19 sebebiyle 90 yaşında hayata gözlerini yuman bir tango bestecisi, bir tango sevdalısı Hadi Asitanelioğlu'na adıyoruz. Bugün Elfo Hadi Asitanelioğlu'nun tangoya bıraktığı izleri süreceğiz. Kendisi geçen sene Bahar Sarıboğa ile birlikte Elfo konuk olmuş ve kendi tangolarının artık bir albüme dönüştüğü Hadi Asitanelioğlu tangoları albümünü bize anlatmıştı. Şimdi... Bu programdan bir kesitle Hadi Bey'in kendi sesinden kendisini dinliyoruz. 1930'da İstanbul'da doğdum. Aile kökeni İstanbul. Dedemin dedesinin de İstanbul'da olduğunu biliyorum. Babam subay olduğu için epeyce yer değiştiriyorduk. 7 yaşlarındayken Ankara'daydım. Orada Necip Celal'in Tango'ları dinlemeye başladık. Seyhan Hanım'ı da hmm. orada dinlemeye başladık. Sekiz yaşlarındayken e, Ankara Radyosu 1648 frekanstan e, İbrahim Özgür'ü dinliyordum. Her akşam açardım saat. Hep tango dinleyerek oh, büyüdünüz. Oh, ne tatlı bir efsan Söylüyor bakışların Kalbimdeki ummana Akıyor gözyaşların İki ayrı alemin kavuştuğu bir yerde Biz manen beraberiz bürünmüşüz bu derde Sevda ailencesidir Şu çılgın kalbimizi. ...Var mıdır bir hududu eriştiğimiz zevkin? Aşka benzer bir his mi bizi böyle bağlayan? Hangimizin sesidir ruhumuzda alayan? Yok benzeri ruhumun her cahiyim ben her aşka ben bu kalple kimseyi sevemem senden başka Ben sesiz hasta gibi, yorgunum, huzursuzum Bir rüya içindeyim, lakin çok uykusuzum Mümkün değil uyanmak bu bitmeyen rüyada Aşkın benim oldukça Then fetch play it after the Ben her aşka, ben bu kalple kimseyi sevmem senden başka. Ben sensiz hasta bir yordumuz huzursuzum. Bir dünya içindeyim, lakin çok uykusuzum. Mümkün değil uyanma, bu bitmeyecek rüyada. Aşkım beni oldukça. 8 yaşlarındayken Ankara Radyosu 1648 frekanstan İbrahim Özgür'ü dinliyordum. Her akşam açardım saat. Hep tango dinleyerek aha, büyüdünüz aha, o zaman. 6'da. Evet Sonra işte babam Ankara'da rahmetli oldu. İstanbul'da gene dede ocağına geldik. İstanbul'da o zaman Avrupa'da ne varsa vardı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 Peki müzik eğitiminiz nasıl başladı Hadi Bey? Efendim? Müzik eğitiminiz nereden? E, müzik eğitimini şimdi geliyorum. E, İstanbul'da gelmiştik değil mi efendim? Gelmiştiniz. E, İstanbul'da bulunduğumuz mahalle zaten çevre. De, de Herkes dans ediyordu. Tango yapıyordu. Kızlar akşamları kapı önlerinde oturup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 yanlışlıkları fark ettim. Sonra iyi bir ekol Normal Dönücük'ten mezun bir Keman Hocam oldu. Ama o iki seneki en ateşli dönemim kaybolmuş oldu. Bütün pozisyonlarım değişti, her şey değişti. Yeni baştan çalıştım. O zamanlar Keman eğitimi, eğitiminde Arthur Seybold albümleri kullanılırdı. Onun altı tane morso, altı tane de e, etüt e, albümleri vardı. Yani o, aslen keman çalarak başladığınız o zaman. Evet yazalım. yani onun yanında Sevcik Dublucord etütleri şunlar Mutl bunlar. Hemen e, bestecisi yanımızda olan e, ve yorumcusu da hemen stüdyomuzda bulunan bir e, eserle devam edelim ve sizin ortak çalışmanızın ilk ürünlerinden bir tanesini dinleyelim istiyorum. Onu tanıdıktan sonra bir sözleri ve müziği Hadi Asithanelioğlu'na ait bir e, tango. E, Bahar Sarıboğa'dan dinliyoruz. Anladım. B.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 İlkbahar hayalleri şöyle oldu. İlkbahar hayalleri bu arada e, Hadi Bey'in albümündeki ilk parçası değil mi? İlk tanım. Evet. E, biz Haliçbeler'in tepelerinde oturuyorduk. Bir evimiz vardı. Eski dededen kalma sekiz odalı ahşap bahçeli bir ev. Bir tarafından kağıthane bir tarafından Haydarpaşa Selim Yakıştası'nın önüne kadar görürdük. E, önümüzde büyük bahçeler vardı.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 ve ilk bahar hayalleri böyle ortaya çıkmaya hayalleri böylece ilk tangom olarak çıkmış oldu bahar rüzgarı titretirken kalbimi çiçekler kuşlar söyleşirken sevgiden Tutkuyla coşan arzuların peşinde Kayboluyorum bir aşkın düşlerinde Tutkuyla coşan arzuların peşinde Kayboluyorum bir aşkın düşlerinde Bahar hayallerini dinledik. Sevgili Hadi Asitanelioğlu'nun ilk tangosuydu ve kendi sesinden bu tangonun nasıl çıktığını da dinlemiş olduk. Bir hayaldi belki tango bestecisi olmak onun için ve yıllar içerisinde içindeki duyguları kağıda kaleme notalara döktü ve kendi imkanlarıyla bunları biriktirdi ve kaydetti. Ama bir gün sevgili Sercan Yılmaz, ahenk müziğin sahibi, yapımcı Sercan Yılmaz kendisine ulaştı ve Hadi Bey'in yıllarca biriktirdiği notaları bir albüme dönüştürerek bütün dinleyicilerine, tango severlere armağan edebildi. Şimdi Sercan Bey'e bağlanıyoruz ve bu hikayeyi kendi ağzından dinliyoruz. Sercan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar Ortaş Bey. Merhabalar, ben müsaadenizle sizi takdim edeyim. Sercan Bey, Ahenk Müziği'nin sahibi ve son dönemlerde bana sorarsınız, Türkiye'deki tango müziğine en büyük katkıları yapan firmalardan bir tanesi Ahenk Müzik. Birçok tango albümüne Ahenk Müzik sayesinde kavuştuk. Ahenk Müzik imzasıyla çıktı. Bu anlamda Türkiye'nin son dönemdeki, Tango müziğine katkısı çok büyük gerçekten hem Sercan Bey'in hem Ahenk müzik ailesinin. Hadi oldu tangoları da yine Sercan Bey sayesinde e, dinleyicisiyle buluştu. Sercan Bey size bir tango sever olarak öncelikle Türkiye'deki tangoya yaptığınız katkılar sebebiyle teşekkür etmek isterim. Bunu bir borç biliyorum. Aynı zamanda da Hadi Bey'i dinleyicileriyle ve buluşturduğunuz için tekrar teşekkür ederim. Maalesef onu kaybettik. Siz Hadi Bey için neler söylemek istersiniz? Öncelikle sevgili Ortaç, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Ben Hadi Bey'i şöyle anlatmak istiyorum. Hadi Bey'i tesadüfen bir YouTube'daki videodan denk geldim. Kendisini çok beğendim ve ulaşmak istedim. Sosyal medyayı da çok iyi kullanan biri olduğu için Facebook'tan Kendisini gördüm ve ortak arkadaşlarda da Pekin Kırkızla arkadaş olduğunu gördüm. Ankara Devlet Vali Operası'nda kıymetli e, Pekin abiyle arkadaş olduğunu gördüm ve e, Seza Kırgız'ı aradım. Sağ olsun Seza Hanım e, kendisiyle görüşüp bana telefon numarasını ilettiler. Böylece e, bu albümün doğması başladı. Daha sonra kendisine Bahar Sarboğa ile tanıştırdım. Ee, ve Bahar ile tanıştıktan sonra çok güzel e, iki parçasını albümünde sağ olsun kullanmak üzere iznini verdi. E, böyle konuşmalar sürerken bir gün e, oğlu Emin Bey ve Hadi Bey'i e, ofise davet ettim. E, ofise geldiler. Beraber müzik dinledik. E, yüz yüze tanışmış olduk. Ve o ara e, bizim çok önemli albümümüz e, birlikte çalıştığımız Tangest albümünü e, kendisine hediye ettim. O günün akşamında Hadi Bey beni aradı ve bu albümü çok beğendiğini söyledi. Ve sen ona Orhan Avşar'ı hatırlattığını ve mutlaka seninle de görüşmek istediğini, tanışmak istediğini. Yani kendi albümünden vesaire hiçbir şey bahsetmedi o zaman. Ve sizinle görüşmek istediğini söyledi. Biliyorsun bir ara geldik yine bir araya. Beraber Sayın, konuştuk. Daha sonra... De biz de e, Çok teşekkür ediyorum. Kesinlikle ve e, sizinle birlikte de tanıştığı tanıştı. Emin e, abi ve e, Hadi Bey birlikte gelip beraber oturduk, sohbet ettik. Olabilir mi, olmayabilir mi, nasıl olur? Böyle bir yol e, bulmaya çalıştık. Daha sonra e, Hadi babanın e, kafasına girdim. Ya biz bu bunları niye kaydetmiyoruz? Bunları kaydedelim. Ondan sonra Ozan Sarıboğa ile tanıştırdım. Daha sonra Ozan Sarıboğa ile tanıştırdıktan sonra Hadi Baba e, albümde kim okuyacak, kimler okuması gerekir falan derken burada da sağ olsun e, Ankara Devlet Bale Operasında, e, Operası'nda İstanbul Devlet Bale Operası'nda kıymetli e, solistler vardı. Tabi Seza Kırgız gerçekten e, bu albümde çok emeği var. Kendisi e, özellikle Ankara'dan e, ki solistler, e, operadaki solistleri Seza Hanım e, ayarladı. E, sonra Hadi Baba eve davet etti bizi. Biz eve gittiğimizde nasıl bir yol, yol almalıyız, ne yapmalıyız e, diye konuştuk. Ben e, olabilecek kişileri ifade ettim. Aynen kullandığı cümleler buydu. Ortaç Aydınoğlu'nun mutlaka banderion çalmasını istiyorum. Çok memnun olurum eğer yer alırsa. E, ve ben... E, bu, ve benim de çok fazla vaktimin olmadığını ilk başta söylediğinde ben biraz böyle espritüel yaklaşmıştım. Hadi baba yani vakit derken ya dedi ben ilk anlamadım çok vaktim yok derken yani işle falan vesaire sandım. Sonra yok dedi ben hani hayatla ilgili çok fazla vaktim yok ve belki de çok doğru söylüyormuş. Tabii o an o zaman biraz espriyle karşılamıştım bunu hatırlıyorsan evet, seninle de konuşmuştuk evet, buna. Birlikteyken de onu söylemişti. Gerçekten o hani kendi naif ve latifeli ifadesiyle söylemişti. Çok vaktim yok deyince biz de işleri dolayısıyla çok vakit ayıramayacak projeyi diye düşündük ama o yaşının tabii ileri olduğu için bir an önce bunun gerçekleşmesi istediğini aslında ifade ediyormuş. O ne da aşağı yukarı Sercan Bey? Hani hangi tarihlere denk geliyor? Yine 88-89 yaşlarındaydı ben yanlış hatırlamıyorsam Hadi Bey. Ee, tabii 80, o zaman 88 ya da 89 yaşındayım e, söylemişti bize. A, ve bir de şöyle bir durum var. Gerçekten e, Hadi Aslanlıoğlu tangolarının yapı, yani bu, şu anda dinleyicilerle buluşmasının en büyük sebeplerinden biri kesinlikle siz Ortaç Aydınoğlu Tangest albümüdür. O albümle birlikte Hadi Bey e, mutlaka e, bir şey, e, kendi tangolarının da hayata geçmesini, e, yani yani daha doğrusu o albüm biraz daha ona daha heves getittirdi Çünkü çok beğenmişti. Çalımlar vesaire çok beğenmişti. Kendisi de tango müziğine gerçekten çok hakim e, biriydi. Çünkü Arjantin tangolarını da çok iyi biliyordu. Türkçe tangolar konusunda da çok bilgisi vardı. Ee, özellikle e, Orhan Afşar e, tango orkestrasını falan e, yani birçok şeye de aslında tanık olmuş, dinlemiş, e, bir araya gelmiş biriydi. Ama e, tabi maalesef Hadi Bey'i e, yakın bir zamanda kaybettik. E, Allah rahmet etsin. Yakınlarına da baş sağlığı diliyorum. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu albümde aslında operadan genelde solistler veya akademisyen solistler e, yer aldı bu albümde. Bu albümde ayrıca yer alan kıymetli Arda Aktar, Arda Doğan, Aslı Yeşil, Bahar Sarıboğa, Günay Acar, Nazik Alambay, Oya Ergün, Seza Kırgız, Tükel Acar. Bunlar da hiçbir ee, ücret vesaire e, bizden talep etmeden seve seve gelip okudular. Yani hepimizin işbirliğiyle e, böyle bir albümü yayınladık. Yayınladığımız için de çok mutluyum. E, çünkü e, gerçekten e, o kayıtlar yoksa o e, bilgisayarlarda kalacaktı. İşte bu, iş, bu işin güzel bir tarafı da bence bu herhalde. Kesinlikle ben de bir tango sever olarak ve bir tango müzisyeni olarak size bir kez daha teşekkür ediyorum. Ee, özellikle de Hadi Bey gibi hayatının neredeyse tamamını e, müziğe ve tango müziğine adamış bir e, gerçek tango sevdalısı olan bir kimsenin e, bir nevi hayallerini aslında gerçekleştirmiş olduğunu siz bu vesileyle. E, bu sebeple de e, Türk Tangu de çok başka türlü bir e, anıt bırakmış, bir yapıt bırakmış oldunuz. E, buna vesile olmuş olmanızda... Çok teşekkür e, ediyorum. E, size ayrıca çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. A, e, böyle bir günde e, yani e, um kesin e, çok mutlu olacaktır. Ailesi de böyle bir durumda, e, yer verdiğiniz için böyle bir e, programda. E, inan bu bizi çok mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum. E, size iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler Sercan Bey görüşmek üzere. Evet şimdi Elfoce'de sevgili Bahar Sarıboğa konuğumuz. Hoş geldiniz Bahar Hanım. Merhaba hoş bulduk Ortaç Bey. Ee... Tabii maalesef tatsız bir havadisle tekrar yolumuz kesişmiş oldu. E, Hadi Bey'i kaybettik ve bu programda da onu anıyoruz. Siz de özellikle son zamanlarında onun yakınında olan isimlerden bir tanesisiniz. Hem kendi albümünüzde hem de onun albümünde onun tangolarını yorumlayan, onun tangolarına, duygularına ses veren bir isimsiniz. E, neler söylemek istersiniz? Evet, yani Hadi Bey'i kaybetmenin çok derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Özellikle ben kendim bir olarak tanışmış bir insan olarak ve programımıza da birlikte konuk olmuştuk daha önce. Ee, çok üzgünüm yani Hadi Bey gibi kıymetli bir büyüğümüzü kaybettiğiniz için. E, eski bir İstanbul beyefendisi kendisi, tango aşığı, tango bestecisi hayatını ömrünü ona adamış büyüğümüz ee, çok kıymetliydi bizim için üzgünüz ee, umarım bundan sonra onun e, yazmış olduğu tangoları seslendirmek için e, büyük gayret sarf edeceğiz diyorum yani Geçen programda da zaten konuşmuştuk. Tanışma hikayenizi ve çalışma esnasında yaşadıklarınızdan bahsetmiştiniz. E, hatırladığınız bir anı varsa Hadi Bey ile ilgili bizimle paylaşmak istediğiniz paylaşabilirsiniz. Ya da özetle Hadi Bey, Hadi Asitaneli oğlu deyince e, sizin aklınıza ilk ne geliyor, nasıl hissediyorsunuz? Çok kısa o duygularınızı alsak yeterli olur. Evet, Halide Bey'le e, tabii tangolar albümün hazırlığı esnasında onun iki tangosunu çok beğenmiştim. Bir şekilde Sercan Bey vasıtasıyla e, tanışık oldum o eserlerle ve daha sonra Hadi Bey'in e, Bey evine ziyaretine gittim. Orada çok hoş sohbetlerimiz oldu. Yani hayat hikayesini anlattı. Bu işe ne kadar gönül verdiğinden bahsetti. Sonrasında zaten kendi albüm çalışmaları da yine dahil olduk albümle. Ve Essun'u tangolarda da yine iki tangosunu seslendirdim. Hadi Bey çok kibar bir insan. Yani onunla yolumu kesiştiği için kendimi çok şanslı hissediyorum. Öyle bir insan tanıdığım için çok şanslı hissediyorum. İyi ki de yollarımız kesişmiş, öyle söyleyeyim. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten e, biz de tanıştık, siz birlikte de konuk olmuştunuz. Tam bir İstanbul evet. beyefendisi, çok kibar da bir insandı. E, evet. Ama son zamanlarda hayallerinin gerçekleşmiş olmasından, en azından tangolarının sizlerin sesiyle kayda geçmiş olmasından ve kalıcı olmuş olmasından dolayı ben de çok mutluyum. E, çünkü çok heyecan duyuyordu bu. Albümleri yapabilmek için sizlerin de sayesinde bu gerçekleşmiş oldu ee, en azından geriye. ...tangolarını kaydetmiş ve bir, bir albüme dönüştürmüş... ...şekilde bırakmış oldu. Sizlerin de emekleri çok büyük bunun için. E, sizlere de bir tango sever olarak... ...tekrar teşekkür ediyorum. Evet. E, yani dediğim gibi de... ...Hadi Bey'in anısını yapmış olduğunuz... ...bir bu, bu program için ben size çok teşekkür ediyorum. Onu tekrardan... ...andığımız için. Hadi Bey son zamanlarında... da ...bir kitap çalışması oldu. Bu tangolarını kitaplaştırmıştı. E, piyano eşlikli olarak. Hem albümde hem... E, ...kitap olarak... ...bizlere çok güzel bir miras bıraktı. Umarım biz bu mirasa sahip çıkar. Onun adını da ömür boyu yaşatırız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum size. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim katıldığınız <gülüyor> için. Tekrar görüşmek üzere. Şimdi Bahar Hanım'ın ses verdiği bir Hadi Asitaneleoğlu tangosuna kulak vereceğiz. Duygularım tangosunu dinleyeceğiz. Bu tango hem Bahar Hanım'ın Efsunlu Tangolar albümünde... ...hem de Hadi Bey'in Hadi Asitaneleoğlu Oğlu tangoları albümünde yer almıştı. Ve geçen programda ikisi birden El Foyece'ye konuk olduklarında yine bu tangoyu dinlemiştik ve arkasından da Hadi Bey ile ilgili duygularını anlatmaya devam etmişti. Hem bu tangoya hem de arkasından Hadi Bey'in kendi sesinden programdaki yorumlarına kulak veriyoruz. Müzik He Düşünceleri orada, geceleri süslerken yıldızlar. the lady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 Çok şanslı hissediyorum ben kendimi. Biz de çok e, yepyeni tangoları bestecisiyle ve yorumcusuyla birlikte bir arada dinliyoruz, bir arada konuşuyoruz. Gerçekten çok keyifli. E, sevgili Elif Oğuz, dinleyicileri eğer bizlere soru sormak veya görüşlerinizi iletmek isterseniz Instagram hesabımızdaki e, bu güzel ikiliyle birlikte olan fotoğrafımızın altına yorum yaparak ya da e, sorularınızı ileterek bize ulaşabilirsiniz. Ağzınıza sağlık Bahar Hanım. Gerçekten yumuşacık bir ses tonunuz var. Çok Gerçekten güzel. çok güzel yorumlamışsınız. E, Tabii beste de. Müzik de gerçekten çok duygulu, çok naif. Sizin de ellerinize, yüreğinize sağlık tekrar çok Hadi teşekkürler. Bey. teşekkürler. Duygularım tangosunu ne zaman yazdınız aşağı yukarı? Çok eski ee, bir tango. Çok Hayır. eski değil. Son 10 sene içindedir herhalde. Harika. Hala evet. üretmeye devam ediyorsunuz. Evet yani. devam ediyorum. Muhteşem. Bu, bu albümde yer almayan 3 tangom daha var. Onları daha sonra yapmıştım. Veya müsvedde halinde duruyordu. Onları da düzenledim.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 Piyano da kendi başına çalabilsin şeklinde yani hazırlıyorum. Sadece piyano uyarlaması. Harika. Piyanonun karşısına oturan çalabiliyorsa çaldığı kadar onu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 o dükkanda senfonik müziklerin küçük el kitapçıkları satılırdı. Hmm. Senfoniyi dinleyen bir kişi notalarını izleyebilirdi. Cepartisyon. Cepartisyon. Evet. Aynı iş yerinde Arjantin tangolarının orkestrasyon albumları satılıyordu. Harika. Ben de onlardan evet. almıştım. Üç tane halen saklıyorum. O zamanki öğrenci bütçemle alınmış şeyler. O yıllarda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 daha sonra 1955 yılında İstanbul Devlet Operası için e, yarışma açıldı. İmtihan açıldı. Ben girdim. O imtihani kazandım. Hmm. Yani İstanbul Devlet Operasına girdim. E, Kemancı olarak. Hayır, Şan kısmından ha, girdim. Hayır, Şarkıcı olarak. Evet. Koray'a. Yani bir jüri karşısında sınav verdim. Ferit Anlar beni daha çok hmm. izledi. Evet.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 Devam edemedim. Sonradan çok e, çağırdılar beni. Yine de gidemedim. Aklım oralarda kaldı. Her zaman orada Hı -hı. arkadaşlarım vardı. Her zaman galalara davetiyeler geldi. İşte böyle bir müzik aşığıydı sevgili Hadi Bey. E, ve etrafındaki herkese de müzik sevgisini aşılamaya çalışıyordu. E, son günlerini ve son anlarını ve genel olarak müziğe olan tutkusunu... ...şimdi e, sevgili oğlu... Emin Bey'den dinleyeceğiz. Merhabalar Emin Bey. Öncelikle başınız sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun ama size Allah bir kere daha kaç kat daha sabır versin diyelim. Çok, çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim. Yani, tango camiası olarak, tango severler olarak biz de böyle bir müzik severi ve tango sevdalısını ve bir tango bestecisini... E, kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz tabi ama e, siz aynı zamanda e, babanızı da kaybetmiş oldunuz. Tekrar başınız sağ olsun. Çok teşekkürler. E, e, hani hadisenin Covid kaynaklı olduğunu biliyoruz. E, hani acınızı deşmek istemem ama e, eğer hani son sıkıntılarından bahsetmek isterseniz e, çok kısaca e, nasıl olduğunu da anlatabilirsiniz. Kısaca anlatmak gerekirse biz biz e... 16 Ekim'de e, benim doğum günümdü. Bir Çok güzel bir yemek yedik Boğaz kıyısında. Çok severek gittiğimiz bir yerde. E, orada babam çok dinçti, çok mutluydu, çok iyiydi. E, hatta e, iki parmak kadar e, şarap da e, içti bize beraber. E, akabinde nasıl olduysa cumartesi biraz halsizim gibi şeyler söyledi. Baba hastaneye gidelim dedim. Yok yok yok gerek yok dedi. En büyük e, korkusu eğer bir problem varsa bizlere bulaştırmaktı. Yani kız kardeşime ve bana. Hastaneye gitmek istemedi. Çarşamba günü bir test yaptık. Ee, akabinde e, test sonucu perşembe günü pozitif çıktı. Bunu Facebook'ta İlaçların... da... Paylaştı. Bizler de o sayede öğrendik hani Covid teslim. Evet evet paylaştı. yani o halde bile babam kalkıp bilgisayarın başına geçip daha önceden yapmış olduğu bir videoyu kesip biçti kararttı sonunu. Herkese anons etti bir veda e, parçası gibi. Onun terimiyle o bir morso derdi. Bir veda morsusu gibi orada çaldı. Ee, onu herkese de e, bildirmiş, göndermiş. Ee, sonra cumartesiye geleceğim. Cumartesi birden ağırlaşmaya başladı. Ee, şehir çok zor bir durumda. Ambulans bulmanın imkanı yoktu. Özel veya e, devletin ambulansı. Hastanelerin hiçbir tanesi koronalı hastayı almıyordu. Ee, özel ambulansın e, uğraşısıyla ee, Zarzor e, Ok Meydanı Devlet Hastanesine gittik, yeni yapılan şehir hastanesine. E, orada acilde bir 24 saat geçirdi babam. Sonra bir e, yoğun bakım ünitesi bulundu denildi. Bayrampaşa'da küçük bir özel hastaneye naklettiler. Fakat maalesef Pazartesi sabah 10.30 gibi kalbinin durduğu haberi geldi. Yani e, benim doğum günü tutlamamdan on gün sonra babamı kaybetmiş olduk. Maalesef. Başınız, başınız Maalesef. sağ olsun. Maalesef bu Covid meselesi çok tatsız bir e, halde ilerliyor. Umarız bütün dünya da bundan bir an önce kurtulur. E, sizlerin tabi acısı çok büyük. Tekrar başınız sağ olsun. E, nurlar içinde, ışıklar içinde uyusun e, Hadi Bey e, ya da Selcan Bey'in tabiriyle Hadi babamız. O öyle hitap ediyor, öyle hitap ediyor. <gülüyor> evet biliyorum, biliyorum. E, her zaman bize beyefendiliğiyle ve kibarlığıyla zaten çok örnek oldu. Ama bunun yanında ben onun müziği olan aşkına da e, her daim hayran e, oldum zaten. Biz Hadi Bey'in sesinden geçen programda da kendi müzik tutkusunu dinlemiştik ama e, sizden de bir kere daha alabilir miyiz? Babanızın müzikle olan ilgisinden de bahsetmek ister misiniz bize? Ee, evde e, piyanomuz vardı, kemanı vardı. E, her zaman e, e, bir şeyler çalardı. Misafirler geldiğinde beraber piyano, keman çalarlardı. Ee, ...hem kız kardeşimin hem benim e, piyano çalmamızı çok istedi. E, ben o kadar ileriye gidemedim ama kız kardeşim bayağı başarılı oldu. Uzun yıllar e, küçüklere piyano dersi de veriyor kendisi. E, fakat babamın e, evde çaldığı tangolar, çiganlar... ...ve klasik müziğe olan aşkı, konserleri takip etmesi... ...bizleri yanında sürüklemesi... E, ...hatta... ...vefat ettiği gün... E, ...onunla beraber... neredeyse 40 sene önce aldığımız... ...Bethoven'ın... ...yedinci senfonisinin planı aldım ben... E, ...dedim ki... ...bunu babam önermişti bana... ...onunla beraber almıştık... E, ...o senfoninin ikinci bölümü... ...çok muazzamdır... ...en sevdiğim kısmıdır bence... ...yani çok... Bunların hepsini babamla yaşamış olmak, onun tutkusunu görmek, operaları takip etmek muazzam bir duyguydu. Eksikliğini her zaman hissedeceğiz ama onun açtığı yolda ilerleyerek e, takip etmesi zor bir seviye. Onun seviyesinde olabilmek tabii ki çok zor. Ama en azından e, yaptıklarını yaşatmak için elimizden yapan... Gelen gayreti göstereceğiz muhakkak. Ne kadar güzel ki sizlere de bu müzik sevgisini aşılamış ve etrafına da aynen bu müzik ışığını yaymaya devam etmiş ömrünün sonuna kadar. Ne güzel. Ve tanışmamızın üzerinden yaklaşık iki sene kadar geçti bildiğim kadarıyla ve o ilk tanışmamızda siz de vardınız. Onun evet, evet. hem tangoya hem müziğe olan heyecanı o yaşında o enerjisi bizleri gerçekten utandıracak boyuttaydı. E, harikaydı bu anlamda ve az önce Sercan Bey'le de konuştuk. E, bize benim fazla vaktim yok dediği zaman biz hani işten güçten çok vakit ayıramayacak projeyi herhalde diye düşünüyorduk ama o bir an önce e, ürünlerinin e, kendi çocuklarıdır o herhalde bütün besteleri muhtemelen. Kesinlikle. Onların bir an önce hayata geçmiş olmasını ve kalıcı olmuş olmasını görmek istiyordu e, ve Geçen sene radyo programından yine El Foyece'ye konuk olduğunda da bunları nota haline çevirip basmak istediğinden de bahsetmişti. Albümün olduğunu biliyoruz. Nota kitabının çıktığını sizden de öğrenmiş olacağız. Şimdi tekrar ben biliyorum. ve Dolayısıyla ben sanki o son döneminde hayatı boyunca taşıdığı o heyecanı en azından gerçekleştirebildi ve ürünlerini dünyaya bırakabildi ve dolayısıyla da belki de e, mutlu bir şekilde hayata gözlerini yummuştur diye düşünmek istiyorum siz ne dersiniz? E, bu dediklerinize e, katılıyorum e, hakikaten e, son iki sene içinde e, çok e, yol kat etti e, sizlerinin de katkısıyla bir e, CD e, yayınlama şansı oluştu akabinde. E, ...herkes çalabilsin diye, birazcık da kızı, piyanist, e, piyano öğretmeni kızı çalabilsin diye de düşünüyorum. E, tek başına piyanoda e, eserleri çalabilsin diye, bütün tangolarının e, piyano uyarlamalarını yaptı. Sözleriyle beraber, bunların notasını bastırdı. E, i̇şte bir e, lüks baskı yaptı, kalın kapaklı, gizli, spiralli. ...akabinde de daha kolay ulaşılabilir olsun diye bir ince karton kapaklı bir ikinci baskı daha yaptı. E, herkesin sahip olmasını sağlamak için. E, bunlar bittikten sonra da Temmuz ayı da herhalde kemanı tekrar eline aldı uzun zamandan sonra. E, kız kardeşimle parçalarının düetlerini duet, çalmaya başladılar. İlk günlerde kemandan pek ses çıkmıyordu ama son günlerde e, epey kendisi de yol kat etti. Keman da hatırladı, o da hatırladı herhalde sesin nasıl çıktığını. E, ve birçoklarınızın gördüğü gibi de, izlediği gibi de e, koronanın e, test sonucu çıktıktan sonra Perşembe günü e, Facebook'ta kıça, kısa bir video yayınladı. E, sanki Hoşça kal der gibi herkese. Ee, biz ne oluyoruz demeye kalmadan da uçtu gitti maalesef. Tekrar başınız sağ olsun. Ee, Teşekkürler. Gerçekten siz de çok duygulu anlattınız. Onu yaşamamak mümkün değil. Hadi Bey'in de yanlış bilmiyorsam 90 yaşında. Ee, evet. E, 31 tekrar... Ağustos'ta 90 yaşını e, kutladık. Ne kadar güzel ve tekrar kemanı bu yaşta eline alıp aynı heyecanla aynı sevinçle tekrar parçalar yazmaya da devam ediyordu bildiğim kadarıyla ve tekrar çalmış. Çünkü geçen sene programda konuk olduğumuzda çok yakın zamanda hala beste yaptığını söylemişti. O yüzden de hani çok üretken ve bunların hepsi tabii müzik aşkından ve tango aşkından oluyor. Dolayısıyla tango camiası böylesi bir sevdalısını aslında kaybetmiş oldu. Bizler de çok üzgünüz. Dolayısıyla bu programı ona hitaf etmek istedik. Çok nadiksiniz. Onun... Çok, evet. çok e, duygusal bir durum. Çok teşekkürler. Şey ederim, hem geçen seneki kayıtlardan onun sesini bir kere daha dinledik. Hem de sevenleriyle ve bu son hayallerinin gerçekleşmesinde vesile olan Sercan Bey, Bahar Hanım gibi konuklarla da bu programı e, onun namına doldurmaya çalıştık. Siz de katıldığınız için çok çok teşekkür ederim. Acınızı da istemezdik ama bütün bu yolculukta hep beraberdiniz. O yüzden sizin de sesinizi duymak bizim için çok önemliydi. Umarız bu radyo kaydı da yine aynı şekilde diğer kayıtlarıyla birlikte onun bıraktığı bir emanet olur arkadan gelecek olan tango severlere. Çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili dinleyenler bugünkü programımızda bir müzik aşığı, bir tango sevdalısı, bir tango bestecisi sevgili Hadi Asitaneli oğlunu andık. Geçen hafta Covid-19 sebebiyle hayata gözlerini yummuştu ama geride bize tangolarını armağan olarak bırakmıştı. Bugün ona ilham veren tangolarla başladık. Seyyan ve İbrahim Özgür tangolarıyla başladık. Daha sonra onun tangolarıyla bitirdik. Son zamanlarında da o sonuna tanışmış olmaktan çok mutluyum ben de. Umarız hayallerini gerçekleştirmiş olarak buradan, e, bu dünyadan ayrılmıştır. Ve gittiği yerde de burada olduğu gibi yine mutludur. Son parça yine bir hadiasitaneli tangosu ve ortak dostumuz sevgili Oya Ergün seslendirecek. Tango'nun ismi Mutluluk. Yine sözü ve müziği.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 Başındamalım yürüyorum, İstanbul sokaklarında mutluyum ben, Boğazın sahillerinde çiçekler. Tango, e, duygudur, e, tutkudur, aşktır, e, danstır. El Fuaje Tango'nun büyülü kutusu. Hazırlayan ve sunan Ortaç Aydınoğlu.